الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى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 Bildiğiniz üzere kıymetli dostlar geçtiğimiz hafta Bakara suresinin 195. ayeti kerimesini konuşmuştuk. Üzerinde ziyadesiyle durduk. Hatta öyle ki tefsir süresini sadece bir ayetimiz e, kapsadı ki o da 195. ayeti kerimeydi. Ama önemliydi. Durmayı ziyadesiyle hak eden bir ayet-i kerimeydi bu manada. Çünkü bu ayet çok farklı konulara delil teşkil etmezken delil getirilen bir ayetti. Hatırlayınız istirham ediyorum. Esenullah ve anfiku fi la bi ila Ayet-i kerimede böyle diyordu Allah. İnfak edin ve kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın diyordu Allah Subhanahu ve Taala. Biz de geçtiğimiz ders dostlar, kendi kendimizi helak etmenin nasıl olabileceğini konuştuk. En nihayetinde şunu söyledik, kendimizi kendi ellerimizle tehlikeye atmak, Allah Azza ve Celle'nin davetini ötelemek, evlerimizde çakıllı kalmak, zalime ve mazlumların yanında durmayıp zalime karşı kıyam etmemenin aslında bizi helaka götüreceğini konuştuk. Ve nihayetinde bugün inşallah Bakara Suresi 196'dan devam edeceğiz. Bakara 100, 196, 197, 198 ve 199 4 ayeti kerime ardı ardına hac ibadetiyle alakalı ayetlerdir. Dolayısıyla bunu harmonize edeceğiz. Ben mealini okuyacağım. Ondan sonra hac ile alakalı söylenmesi ve konuşulması gerekenlerin üzerinde duracağız inşallah hem metin hem meal verecek olsak hakikaten vaktimizi alır ben hemen mealen vereceğim en azından bir konsept e, e, vukufiyeti olsun ardından da inşallah hac ile alakalı konuşulması gerekenleri konuşmaya çalışacağız Allah azze ve celle Bakara suresi 196 ve sonrasındaki ayetlerde mealen şöyle buyuruyor değerli dostlar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 Kurman kesmeyen kimse hac günlerinde 3, memleketine döndüğü zaman 7 olmak üzere oruç tutar ki hepsi tam 10 gündür. Bu söylenenler ailesi mescide haram civarında oturmayanlar içindir. Allah'tan korkun biliniz ki Allah'ın vereceği ceza ağırdır. 197'de şöyle buyuruyor. Hac bilinen aylardandır. Kim o aylarda hacca niyet ederse, ihramını giyerse, haç esnasında kadına yaklaşmak, Günah sayılan davranışlara yönelmek, kavga etmek yoktur. Ne hayır işlerseniz Allah onu bilir. Ey müminler ahiret için azık edinin. Biliniz ki azığın en hayırlısı takvadır. Ey akıl sahipleri benden emirlerime muhalefetten sakının. 198. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizden gelecek bir lütfu kazancı aramanızda size herhangi bir günah yoktur. Arafattan ayrılıp akın ettiğinizde mescidi haramda Allah'ı zikredin. Ve onu size gösterdiği şekilde anın. Şüphesiz siz daha önce yanlış gidenlerden idiniz. 199'da ise şöyle buyuruyor. Sonra insanların sel gibi aktığı yerden siz de akın. Allah'tan mağfiret isteyin. Çünkü Allah affedici ve esirgeyicidir. Şimdi dikkat buyurduysanız dostlar. 4 ayeti i kerimede hac ibadetiyle alakalı tafsilatı, fıkhi tafsilatı bünyesinde barındıran ayet-i kerimeler. Arafat'tan bahseder, akın akın Mescid-i Haram'a gitmekten bahseder. Biz tabii fıkhi tafsilata girmeyeceğiz. Niye? Çünkü takdir edersiniz ki sadece hac ibadetiyle alakalı müstakil kitapçıklar vardır. Hacca gidecek olanlara takdim edilir. Bütün detayları hac kitaplarında bulmak mümkündür. Onun için biz hem Tefsirul Furkan'ın uslubu gereği e, tafsilata Fıkhi tefsilata toplumsal bir yönü yoksa eğer girmeyi çok tercih etmiyoruz. Burada da hac ibadeti menasikleri şudur, sayıdır, işte mescide haramdır. Bunlara girmeden konuşulması gereken, temas edilmesi gereken, hac ibadeti dendiği zaman akıllarda çağrışım yapması gereken bazı hususları, önemli bulduğum noktaları sizlerle konuşmak istiyorum dostlar. Bir, İnşallah çok kısa da olsa çünkü Ali İmran suresinde bize erişmeyi kısmede ederse inşallah orada da konuşacağız hac ibadetinin teşri boyutuna temas edeceğim çok kısa da olsa ondan sonra hac ibadetinin bilinmesi elzem olan siyasi yönleri vardır onun üzerinde biraz ağırlıklı duracağız inşallah hac ibadetinin teşri boyutundan kastım hac ibadeti Allah azze ve celle'nin emridir kıymetli kardeşlerim Âlim Rasûresine Allah Azze ve Celle ve lillâhi alennâsi hüccul beyt. Allah Azze ve Celle olanlara Allah'ın evini tavaf etmeyi, ziyaret etmeyi, hacc etmeyi farz kılmıştır. Tabi burası malum çocuklu yaşlardan beri şunu öğrenmişizdir. İslam'ın şartını öğrenmişizdir. Hadiste geçer sahih hadislerde. Bu niyâl-İslamu ala khamsin İslam beş şey üzerine kaimdir. İşte bunlardan bir tanesi de hac ibadetidir. Çocukluğumuzdan beri biliriz. Onun için hiç girmiyorum. Ama temas etmeyi faydalı bulduğum bir hususu inşallah zikredeyim. Maalesef hac ibadeti birçok ibadette olduğu gibi bizde de maalesef bazı yanlış anlaşılmalara yol açmış. Ona temas edeceğim. Örneğin şöyle bir ifade kullansam bilmiyorum katılır mısınız? Bazı ibadetler vardır ki dostlar onlar Adetlerimiz ibadet olmuştur derim ben. İbadetlerimiz de adetlerimiz olmuştur. İşte hac ibadeti de örneğin namaz gibi değildir. Çok genç yaşta namaza başlayan insanları görebilirsiniz ama inisiyatif alıp da çok genç yaşta hacca giden insanı Türkiye'de çok az görürsünüz. Yaptığım ufak bir araştırmadan hemen paylaşayım inşallah. Türkiye'de hacca gitme yaş ortalamasını söyleyeyim inşallah. 60'ın üzeri. 60 yaşının üzerinde olmadan birçok kimse hacca gitmiyor. Niye? Sebebi ise şu. Son bir sene, birkaç sene bu nüfusun gençleştiğinden ötürü bu 60'ın altına biraz düşmüş. Düşünebiliyor musunuz? Allah bana gidip görmeyi nasip etti. Birazdan da tecrübelerimden birkaç şey paylaşacağım inşallah. İnanın en yaşlı hac e, hacı Türklere ait. Niye? Niye? Emekli olacak, çocukları ilk önce bir dershane masrafından kurtulacak, okutacak, büyütecek, evde kimse kalmayacak, ondan sonra haç. Ama daha önce sana farz olduysa, ya Allah sana bu imkanı verdi de sen gitmediysen Allah'a ne diyeceksin? Maalesef adet ibadete dönüşmüş, ibadetlerimizde adetlere. Buna temas etmek istedim. Onun için imkan meselesidir. ''Men istataa ileyhi sebilâ'' diyor Allah. O yola imkan bulana farz kılmıştır Allah'a. 19 yaşında bulduysan Allah sana o esnada onu farz kılmıştır. Öteleyemezsin doğru değildir. İmkan dahilinde her Müslümanın üzerine farzdır. Hemen inşallah devam ediyorum. Dediğim gibi çok konuşulacak bir tarafı yok. Ama konuşacağımız yer esas şimdi geliyor kıymetli dostlar. Hac ibadetinin bilinmesi elzem olan siyasi yönleri vardır. Hocam haç ibadetinin siyasi yönü olur mu? Olur. Konuşacağız inşallah. Üç hatta dört hususu inşallah konuşacağım sizlerle. Bunlardan bir tanesi kıymetli dostlar. Haç ibadeti İslam ümmetinin vahdet şiarlarındandır. Bu bir. Siyasi yönü. İki, Arafa gününün ve Arefe gününün tayini meselesi. Üç, halife tarafından tayin edilen haç emirliği. Bunları konuşacağız inşallah. Bire ne dedik dostlar? Hac ibadeti bu önemli bir cümle. Altını ısrarla çiziyorum. Hac ibadeti İslam ümmetinin gördüğümüz Yaşadığımız ve hissettiğimiz vahdet şiarlarındandır. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum. Allah bize birlik olmayı emretmiştir. Doğru mu kardeşler? Tefrika olmaya haram kılmıştır. Wa'tasimu bihablillahi cemian ve la tefarruqu demiştir Allah. Bir olun demiştir Allah. Bir tek vücut olun demiştir Allah. Tefrika etmeyin size bunu haram kılıyorum demiştir Allah. Şimdi dostlar giden kardeşlerimiz bilir. Umre ibadetinde bunu belki nispeten yaşamışsınızdır. Ama hac çok daha farklı. Benim gittiğim sezonda 4 milyon insanla aynı anda hac ibadetini yapmak nasip oldu. 4 milyon insan. İslam ümmetinin vahdet şiarlarından kastınız ne hocam? Hemen söylüyorum. Hiç uzatmadan örneklendiriyorum. Bakınız Allah bize beyazına siyahına bakmadan. Doğru mu kardeşler? Türk'üne, Çerkez'ine, Laz'ına, Arabına bakmadan Afrikalıymış değilmiş O siyahtı ben beyazdım demeden Birlik olmayı emrediyor Kardeş olmayı emrediyor Kardeşliğin gereği gibi amel etmeyi emrediyor Allah اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُ Bu Allah'ın emridir ben sizi kardeş kıldım diyor Allah. beyazıyla siyahıyla, Allahu Ekber, namaza duruyorsun, sağında Afrikalı simsiyah bir adam, soluna dönüyorsun, Bosna'dan gelmiş, iman etmiş, bembeyaz bir adam, arkana bakayım ya bir selam vereyim diyorsun, Faslı, Endonezyalısı, Malezyalısı, hepsi Allahu Ekber diyor. Başka bir şey demiyor. Yaşadığım olayı anlatayım. Hemen yanımda 4 milyon insanla aynı anda tavaf ettiğinizi düşünün. Düştünüz mü kalkamazsınız. Engame Subhanallah Düştü birisi Hemen birisi elinden tuttu o yere düşeni kaldırdı. Çünkü onun kendisinin kalkmasını beklesen ezer geçer. Sel ya sel İnsan selinin önünde Hiçbir şey duramaz Şahidim Düştü Düşenin simsiyah bir Afrikalı Kaldıranın ise Amerika'da Müslüman olmuş Adına Abdullah koymuş bir adam Siyahına bakmadan kaldırdı kardeşini Ben beyazım Sen siyassın Sen siyassan seni de Siyah kaldırsın demedi Allah'u akbar Demedi. Dedi ki Allah bizi kardeş ilan etmiştir. Fiilen söyledi bunu. Kalen söylemedi Abdullah belki bunu ama halen dedi ki kalk kardeşim sen düştüysen bana düşen seni kaldırmaktır. Çünkü seniyle beni kardeş kılan Allah'tır. İslam ümmetinin vahdet şiarından mıymış haç? Kimse bakmaz zencisine, beyazına. Türk müydün sen ya? Cık. Vallahi şahit olamazsınız. Gaye vardır. Allahu Ekber. Lebbeyk Allahumme Lebbeyk'tir tek gaye. Biz geldik ya Rabbi. Sen emredeceksin. Yine yaşadığımı anlatayım. Cemarat. Şeytan taşlanan yer. Beni en çok etkileyen yerlerden bir tanesidir. Bugün Hac ibadetini şöyle gözünüzün önünde getirin. Allah için bugün ve şimdi anlatacağımı şu yaşadığımız topluma mal edin. Azıklar çıkarın bugün tefsir-i furkandan rahman. Bakın size ne diyeceğim dostlar. İslam ümmetinin vahdet şiarlarındandır dedim. Şeytan taşlamada hiç kimsenin ama hiç kimsenin beyazın siyaha Nohut tanesi büyüklüğünde taş attığını göremezsin. Afrikalının Malezya'ya taş attığını göremezsin. Onlar bir tek safta düzen tutmuşlardır. Tek bir düşmana karşı. Allah'ın laneti onun üzerine olsun ki o da şeytandır. Şeytanı recmetmek için aynı safta Müslümanlar saf tutmuştur. Şöyle dememiştir, senin benim yanımda ne işin var ya? Yahut da bir Afrikalının bembeyaz Abdullah'a senle alıp veremediğim ne diye taş attığını göremezsin. Saf bir. Kardeşlik safında saf tutmuştur Müslümanlar. Beyazına bakmamıştır siyahına. Bakmamıştır Arabına, Türküne, Kürdüne. Demiştir ki kardeş seninle benim ortak düşmanım karşıda o da şeytandır. Dostlar bir gün şeytan taşlamaya gider ve ciddeden tekrar evinize gelirseniz sakın ola kafirlerin elleriyle çizilmiş suni sınırların ötesindeki kardeşinizi taşlamayın olur mu? Hı? Kardeş olduğunuzu unutmayın olur mu? Olduğumuzu unutmayalım olur mu? Çünkü biz orada kardeşçe saf tutmayı öğrendik. Karşımızda düşmanın bir. Onun da şeytan olduğunu bile bile kardeşçe taşladık. Ne oldu da daha ciddiye geldik ya havalanına? Afrikalısı senden önce valiz verdi diye kavga çıkardın ya. He? Bugün bizim ortak bir düşmanımız var. O da batılı kafirlerdir. Azılı İslam düşmanlarıdır. Kafirlerin cetvelle, elleriyle, necis ve kirli elleriyle çizdiği Sınırların ötesindeki kardeşlerimiz bizim kardeşimizdir. Tek bir safta düşmanımızı bileceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi Allahu Akbar diyerek taşlayacağımız tek karşı taraf vardır o da Allah'ın düşmanlarıdır. Hac ibadetinin siyasi yönlerinden bir tanesi budur. Ya mübarek o kardeşin sen saf tutmuşsun, düşmanını belirlemişsin ve tek bir hedefe taş atıyorken. Taşlıyorken ne oldu da sana ciddede o kardeşini acıttın ya. Hı? Bugün de ortak düşman belli. Kürdüne, Arabına, Laz'ına, ne bileyim Afrikalısına bakmadan tek bir safta düşman Allah Azze ve Celle'yi kendisine düşman denilmiş azılı kafirlerdir. Taşlayacaksak, bağıracaksak, kıyam edeceksek Hatta daha da ötesini söyleyeyim. Bir gün hocamla konuştuk. Birilerinin tabir yerindeyse acıtacaksak bu Müslüman olmamalı. Hac ibadetinin siyasi yönlerinden bir tanesi budur. İslam ümmetinin vahdet şiarlarındandır. İki. Arefe gününün tespiti dedim. Arefe gününün tespiti dostlar. Şöyle inşallah kısaca hemen izah edeyim. Bildiğiniz üzere Kurban Bayramı Zilhicce ayının 10. gecesidir. 10. günüdür daha doğrusu. Düzeltelim inşallah. Zilhiccenin 10'u Kurban Bayramıdır. Zilhiccenin 9'u Arefa günüdür. Arefa günü bildiğiniz üzere hani Resulullah sallallahu aleyhi ve öyle öğretti. Huduyu anni kum. Hac ibadetlerini benden alınız dedi Resulullah Aleyhissalatu vesselam. Arafa günü Arafat'a çıkılır. Arafat dağı etrafı sınırlarla çevrilmiştir. O sınırlar içerisinde vakfe yapılır. Bir hadis söyleyeyim size. Arafe gününün tespitinin ehemmiyetini anlatan bir hadis. Diyor ki Resulullah Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem el hacc Arafa Hac Arafat'tır diyor. Açayım mı hadisi biraz dostlar? Arafat'ta vakfe yapamayan hacı olamaz ben otelde uyuyakalmışım hocam hiç mi olmaz Vallahi olmaz Cık. olmaz el haccu arafa haç arafattır arafatta vakfe duracaksın sınırları tayin edilmiş alanda sabahtan akşam gün batımına kadar duracaksın peki ne dedik arafaya Arafat'ta vakfe, Arefe günü yapılır. Arefe günü, Zilhicce'nin dokuzu. Kim belirliyor bunu? kamer Ay belirliyor. kamer Ay'da Zilhicce'nin biri diyoruz. iki, üçü, dördü sayıyoruz. Dokuzu Arafa, onu bayram. Bundan iki sene önce miydi? Kurban bayramında biz Türkiye'de başka bir gün. Orada bir başka gün. Ne bileyim biraz daha yukarıya çıkıyorsun, aşağı iniyorsun Fas'a. Orada başka bir gün subhanallah. Neredeyse dört güne yaydık kurbanı. Allah bizi affetsin. Ama asla o değil. Hadi oruçta böyle bir şey yaptık. Allah hanemize günah yazdı. Ama bir de haccın Arafat'tan ibaret olan vakfesi var. Ya da olmayan bir günde vakfeye çıkarsak. Ya da hiç olmadığı bir günde vakfeyi kaçırırsak. 1400 yıl boyunca Müslümanlar hilafet yıkılana kadar Arafat'ta vakfe gününde asla ihtilaf etmemişlerdir ya subhanallah gönül rahatlığıyla huzur içerisinde Arafa zilhice'nin dokuzu şu gündür denmiştir ve vakfeye durmuşlardı ve bayramlarını yapmışlardır vallahi çok sıkıntılı bir iş para biriktireceksin o kadar sıkıntıya gireceksin Gideceksin ya bir de o gün arafe değilse. Yani ihtilafı kastediyorum. Takdir etmek o işin ayrı boyutu. Ama bugün astronomik hesaplarla yapılan şu gün zilhiccenin dokuzudur ya değilse bu ihtilafı ortadan kim kaldıracak? Hacca giden kardeşlerimiz eğer hac ibadetinin bu yönünü görmezlerse çok şey kaçırırlar. Daha da fahiş olanını anlatayım. Bir gün canlı yayında televizyon seyrediyorum. Tam böyle arefe gününden bir gün önce. Yıllar oldu. E, Diyanet İşleri eski başkanı. E, Kabe'ye yakın bir otelin çatısına çıkmış. Canlı yayında televizyonda program yapıyor. Ben de açtım dinliyorum. Konuşmasını bitirmek üzereyken şöyle dedi. Sakın gülmeyin oldu mu? Hakikaten gülünecek. Hatta ağlanacak bir durum ama yapacak bir şey yok. Aynen şöyle dedi. Hiç unutmuyorum. Sanırım ömrümü sonuna kadar da unutmayacağım. Dedi ki Müslüman Türk halkı size sesleniyorum. Biz dedi yarın burada dedi Arafat'a çıkacağız vakfeye. Yarın Arafe günüdür. Sizin için dedi ertesi gün başlayacak. Benim bu kulaklarım ahirette buna şahitlik edecektir. Nasıl olur bu ya? Biz de diyoruz ki Hukmul hakimu Yerfa'ul hilaf Hakimin, halifenin, yöneticinin Müslümanların liderinin hükmü ihtilafı ortadan kaldırır 1300-1400 sene boyunca Müslümanlar böyle bir sıkıntı çekmemiş 100 senede neredeyse her sene Farklı günde bayram yapıyoruz İnsaf etmek lazım biraz Hac ibadetinin bu yönünün de Göz ardı etmemek lazım Diye düşünüyorum inşallah Rahman. Hemen devam ediyorum kardeşler Diğer bir konu haç emirliği konusu daha önce duymuşsunuzdur fıkıh kitaplarında ziyadesiyle yazar da pratik hayatta bu haç emirliği niye yoktur diye soran olmaz. Ne hikmettir bilmem. Resul aleyhissalatü men menşe'i bunun. Ettehiyyatü de parmağının kaldırılmasını Resulullah'a soruyorsun da bu konuda aleyhi aleyhissalatü vesselamı kendine niye ölçü almıyorsun be mübarek? Hac emirliğini tayin eden, belirleyen ve ilk bunun için vazifelendirilen Ebu Bekir ve bunu vazife vazife olarak kılan Resul Aleyhisselatü Vesselam'dır. İçtihadi bir mesele değil. Müslümanların sonradan gördüğü bir mesele değil. Resul Aleyhisselatü Vesselam hayatta hicretin 9. yılında dedi ki Ebu Bekir radıyallahu anhaya dedi ki sen Müslümanların başında Hac emiri olarak gideceksin. Gitti. Arafa günü ne gündür belirledi. Bayramı kıldırdı. Müslümanlara bayram ilan etti. Sıkıntılarına hac sırasında giderdi vesaire vesaire. Peki ya hocam sonra. Sonra Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam. Hac emirliğini bizatihi kendisi yaptı sonraki sene. Peki vefatından sonra Ebubekir radıyallahu an halifeyken ilk önce ne yaptı biliyor musunuz Ömer'i hac emiri olarak tayin etti. Sonraki sene kendisi gitti. Hazreti Ömer radıyallahu an halife oldu. Abdurrahman İbni Avf'u hac emiri tayin etti. Subhanallah. Örnekse örnek, örnek nesilse örnek nesil. Niye bugün bizim bir hac emirimiz yok? Tek cümleyle söylüyorum ve geçiyorum oldum inşallah. Tek cümleyle hac emirini tayin edecek bir halifemiz yok da ondan. Subhanallah. Bu kadar basit. Peki bu hüküm Aleyhi ve Vesselam'ın fiili ve kavli sünnetini biz nereye koyacağız? Haç'a gidenler, gitmek isteyen, gidip gelen kardeşlerimiz haç ibadetinin siyasi bu yönünü de inşallah akıllardan çıkarmasınlar inşallah. Osmanlı'nın son halifesine kadar hac emiri tayin edilmiştir. Tarihlerde harfi harfine kayıtlıdır subhanallah. Bildiğiniz hac emiri tayin edilmiştir. Ama bizim yüz senedir takriben böyle bir uygulamamız yok. Neden? Çünkü diğer uygulamaların ve bu uygulamanın da kendisine bağlı olduğu halifemiz yok da ondan Allah bize tez zamanda nasip etsin dostlar. Şu gecelerin yüz sürmeten Rabbimiz dualarımıza icabet etsin. Dostlar haç ibadetinin fıkhi, teşri ve siyasi yönü itibariyle konuştuk. Ama esas değinmek istediğim, konuşmak istediğim bazı hususlar daha var. Onları da şimdi sizlerle paylaşacağım inşallah. Ben diyorum ki o mübarek topraklara giden kardeşlerimiz, gitmeyi arzulayan kardeşlerimize, gidip de gelen kardeşlerimize yahut da bir televizyon kanalında Kabe'de canlı işte ne bileyim bir namazı takip eden kardeşimiz. Mekke'den Medine'den canlı olur ya seyrederiz seyreden kardeşlerimize mübarek ve mukaddes topraklar bir şeyler hatırlatmalı. Medine mübarek mi mübarek? Bununla yetinmemeliyiz. Onu anlatmaya çalışıyorum. Kabe <gülüyor> değerli mi? Vallahi değerli. Mekke değerli mi? Hakkında sure var, sure. La unsimu bi hadal Allah Mekke'yi ayetine taşımıştır. Ama yetmez. Ben istediğim ki biz hep azıklanıyoruz ya elhamdülillah öğreti ediniyoruz ya kendimize mübarek topraklar bize bir şeyleri anımsatmalı dedim kendimce bazı sahabeleri ağırlamak istedim örneğin kardeşlerim işte Allah bize nasip etti ben Bedir kuyularını gördüm anlattı bize oradaki belletmen dedi ki Bedir böyle böyledir şurası Bedir kuyularıdır şurada savaş olmuştur dedi ama benim şimdiki aklım olaydı ben Bedir'i farklı tasavvur ederdim. Bedir kuyularına baktığım zaman ne bileyim bir Bilal aklıma gelirdi radıyallahu anh. Bir Mus'ab gelirdi belki. Allah Resulü aleyhissalatu vesselamı kalbini teskin eden Sa'd İbni Muaz gelirdi belki aklıma. Ben de dedim ki Madem öyle ben kardeşlerime akıllarına neler gelmesi gerektiğini anlatayım. Mesela Bedir'de Müslümanların çok az ama kafirlerin İslam düşmanlarının sayıca çok olduğunu biliyoruz doğru mu? Diyorum ki bu gerçek bile bir şeyler hatırlatmalı bize. Yermü'ye baktığın zaman, Tebu'ya baktığın zaman, Hayber'e baktığın zaman deye baktığın zaman bir şeyler çağrıştırmalı aslında. Kendimize gelmemize vesile olmalı. Yaşanan ve yaşatılan olaylar. Dedim ya az orduya çok ordu. Galip geldi anlamaya çalışıyoruz. Bana Halid İbni Velid radıyallahu anh'ı hatırlattı. Paylaşacağım inşallah sizinle. Tarihe geçecek muhteşem söz. Subhanallah. Az sayıların çok sayılara nasıl galip gelebildiğini. İşte Bedir'e baktın ya örneğin bunu gör. Bunu niye anlatıyorum? Çünkü bugün de kardeşlerimizden bir şunu duyuyoruz. Ya bugün siz İslam'ın hakimiyetinden bahsediyorsunuz da biraz hayalperestsiniz aslında diyor. Amerika gibi güçlü bir devlet varken ülke varken İngiltere gibi süper güçler varken İslam'ın hakimiyeti aslında bir hayalden ibaret değil mi kardeşim diyor ben de diyorum ki sen hiç Halid İbni Velid'i dinlemedin mi sen hiç Bedir'e gitmedin mi sen hiç Bedir'i okumadın mı sen hiç Huneyn'i okumadın mı diyorum diyorum ki ben de kardeşlerime bunu anlatmalıyım Halid bin Velid radıyallahu an Yermuk'ta Sahabenin bir tanesi geliyor diyor ki Ya Halid Düşmanları gördün mü Rumları Bizim kaç mislimiz Biz bunları nasıl yeneceğiz ya Halid Subhanallah Halid İbni Velid Radıyallahu an Sanki bize konuşurcasına Sanki bize argüman sunanlara Alın onlara böyle cevap verin dercesine Aynen şöyle yani sizin başınızda Amerikalılar var ya aldırış etmeyin pes etmeyin dercesine Halid İbni Velid radıyallahu anh bize anlattı bize söyledi şu sözlerini dedi ki ben sana katılmıyorum vallahi katılmıyorum senin söylediklerine çok olan biziz az olan onlar bir ordunun güçlülüğünü tayin eden adam sayısı değildir esas geliyor bize anlatırcasına yarabbi bize cesaret verircesine bizim tekrar silkilenmemizi sağlarcasına Halid ibni Valid diyor ki düşmanlarımın sayısı biz buradayız düşmanlar orada bizim Düşmanlarımızın iki misli olması vallahi benim için fark etmiyor. Yeter ki atımın ayağı tökezlemesin. Yeter ki atımın ayağı kırılmasın. Allahu Akbar. Bir vizyon verebildim mi dostlar size? Diyor ki karşıdaki düşman şu anda benim bulunduğum sayımın iki mislisi olsun vallahi fark etmez. Yeter ki Halid'in atının ayağı tökezlemesin. Yeter ki Halid'in ayağı kırılmasın. Taberi tarihinde okudum. Okumanızı tavsiye ederim. Diyor ki: "Yar mukta Halid atını o kadar fazla sürdü ki atının tırnakları yerinden çıkmıştı." Allahu ekber. Azlık çokluk. Ben de derim ki dostlar Bedir'e mi gittiniz? Bence bunu görelim. Az sayıda Müslümanların bir biiznillahü teala çoklarca güç, kudret sahibi birilerini yeneceğini Allah'ın izniyle muhtedir olduklarını görelim Bedir'den. Yermük'ten görelim. İnşallah Rahman. Hemen hiç uzatmadan devam ediyorum. Mescid-i gidersiniz ziyarete. Sakindir genelde. Rasul Aleyhissalatullahu Vassalam'ın kabrini görürsünüz, Salavat edersiniz Rasulullah'a. Dersiniz ki Allahumma salli Ala Muhammed ve Ala Ali Muhammed. İyi. Sonra onun yanında Abu yatar, radıyallahu an. Hemen yanı başında da Ömer yatar. Ben de derim ki madem oradan kabir ziyareti yaptık. Ebu Bekir bir şeyleriyle bize mukaddes toprakları hatırlatsın. Ebu Bekir radıyallahu anhı madem ağırladık buradan, ona selam ettik buradan, bir şeyler öğretsin bize. Ebu Bekir radıyallahu anhın üzerinden biz bugün Allah'a ve Resulüne nasıl itaat edilirmiş onu öğreneceğiz. Birkaç cümleyi geçmeyecek anlatacaklarım. Ama inşallah tesiri altında kalmadan anlatmayı bana Allah lütfeder. Madem ziyaret ettik Mescid-i Nebevi'de kabristanları, Ebu Bekir bize bir şeyler öğretsin. Hiç uzatmıyorum. Allah'a ve Resulüne itaatimizi böyle bir aynanın üzerinden sorgulayalım. Ebu Bekir radıyallahu anh gibi Pırıl pırıl bir aynanın üzerinden Allah ve Resulüne olan itaatimizi sorgulayalım. Hayatımıza bir şeyler alalım. Bu kardeşiniz Abdullah bir hikaye anlattı da geldi geçti olmasın. Bir sahabe tablolarından bir şeyler resmetti gitti olmasın. Ebu Bekir'e anlatıyorum ki Allah'a ve Resulüne yok o aynada görelim. Usame'nin ordusunu hazırlamıştır Resulullah aleyhissalatu vesselam ama göndermek nasip olmamıştır. Vefat etmiştir Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra orduyu gönderelim mi göndermeyelim mi ihtilafı malum hiç uzatmıyorum. Herkes göndermeme taraftarıyken Ebu Bekir radıyallahu an eğer ki Allah ve Resulü bir şey söylediyse itaat edilmesi gerektiğini anlatırcasına bize öğretircesine Bize misafir olup Konuşurcasına ağzından Şu inceler dökülüverdi Allah'u akber Nefsimi elinde tutan zata Yemin ederim ki Ebu Bekir kardeşiniz Gökten düşüp paramparça Olsa Allah Resulü Aleyhissalatu vesselamın emrine Muhalefet etmek bu Kardeşinize daha sevimli gelecektir Anladınız mı Dostlar Ebu Bekir kardeşiniz eğer gökten yere düşse, parça olsa Allah ve Resulünün emrine muhalefet etmek Ebu Bekir'e daha sevinli gelecektir. Gördünüz mü Ebu Bekir radıyallahu anh bize neler öğretiyor? Allah ve Resulü'ne itaat böyle uymalı. Allah bize de nasip etsin oldu mu inşallah dostlar? Madem Merke'de Medine'de böyle geziyoruz yine Mescid-i Nebevi'den açalım mevzuyu Mescid-i Nebevi şöyledir dostlar anlatayım Mekke'de genelde ibadetlerle yoğun geçerken Mescid-i Nebevi'de namaz vakitleri arasında çok boş vakit olur ve genelde insanların Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın rauzasına bakarak tefekkür ettiğini görürsünüz ben de derim ki eğer birileri ve birimiz bizler gün gelir de oraya gidersek Mescid-i Nebevi'de tefekküre dalacak olursak Ashabın hepsini analım oldu mu? Ashabın hepsi aklımızdan geçsin Ashabın yaptıkları aklımıza gelsin Örneğin hem basitinden söylüyorum Mescidin i Nebevi'de Rasul Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidinde Açlıktan dolayı düşüp bayılan musab akla gelsin örneğin Abu Hureyre'nin karnına taş bağladığı aklımıza gelsin. Sahabelerin Allah azza ve celle'nin rızasını kazanmak için çekmiş olduğu sıkıntılar akla gelsin, rica ediyorum. Asab akla gelsin derken bunu kastediyorum. Örneğin Mus'ab, vallahi söylemesi kolay. Bir giydiği elbiseyi bir daha giymeyen Mus'ab akla gelsin. Sadece ve sadece İslam için katlandı Vallahi hepsine Başka hiçbir şey için değil Ne makam ne mevki ne de şöhret için Musab şehit edildiğinde Eğer ki üzerine örtülecek Bir elbise bulunmadıysa Bu sadece rızayı ilahi içindi vallahi başka bir şey değil O aklımıza gelsin Sahabelerin İslam için Çektiği sıkıntılar akla gelsin Hatta hemen anlatayım Siyer ve tarih kitaplarında geçer Anlatıyorum ki bize azık olsun Davet taşıyan kardeşlerimize Bize azık olsun Eğer ki biz bugün Allah için bir şeylere Sıkıntılara katlanıyorsak Bilesiniz ki Allah size cennette hayırlısını hazırlıyor Bu müjdenin sahibi Resulullah'tır Sallallahu aleyhi ve sellemin bizatihi kendisidir Kederlenmeyin dostlar Hüzün yok bize bir iznillah eğer sıkıntı çektik ve çekiyorsak Allah azza ve celle bize hayırlısını hazırladı. Sahabeler mescitte namaz kılıyor. İslam davası uğruna açlık çekiyor. Sıkıntı, ev yok, bark yok hepsi sıkıntı içerisinde. Mus'ab bin Umey'in radıyallahu anh. Aklıma geldiği için söylüyorum. Hiçbir şey yok Medine'ye geldiğinde. Namaz kılarmış sahabeler. O kadar sıkıntı İslam davetinden ötürü. Allah Azza ve Celle'nin rızasını ve safını tercih ettiklerinden ötürü. O kadar açlık ve sıkıntı çekerlermiş ki bazen namazda bayırırlarmış ya. Subhanallah. Aynen böyle ravi diyor ki biz diyor bedevilerden. Göçebe göçebelerden mescitten geçerken sahabelerden namaz kılanları görürler imiş sonra onlar düşüp bayılırlar imiş sonra da o uzaktan düşenleri görenler namazda kendisini yere atan delileri de görmek nasip oldu böyle derlermiş namazda kendisini yere attığını zannedermiş delilikten kendinden geçtiğinden zannedermiş Halbuki rivayete göre denir ki o sahabelerin hepsi patır patır eğer yere düşüyorlarsa bu vallahi açlıktandır başka bir şey değil. Yine bir gün açlıktan namaz kılarken namazın ortasında yüzüstü düşen sahabeyi gören Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi o sahabeyi kaldırdı teskin etti ve bütün ashabına döndü şöyle dedi ki ashabım kardeşlerim size bir müjdem var haber vereyim Allah katında sizin için hazırlanan şeyleri bir bileydiniz kesinlikle daha fakir olmayı isterdiniz Allah için daha çok sıkıntı çekmeyi isterdiniz ama bilmiyorsunuz ki Allah size cennette ne hazırladı bu müjdenin sahibi Resulullah'tır diyor ki tekrar ediyorum Allah'ın sizin için İslam davası uğruna Allah için rızayı ilahi için çektiğiniz sıkıntıların karşılığında Allah'ın size cennette ne hazırladığını bilseydiniz daha fazla musibet isterdiniz diyor Resulullah. Müjdeler olsun bize dostlar. Müjde bu Allah'ın Resulü'nün müjdesi buşralene buşralene bu Resulullah'ın müjdesidir eğer ki sıkıntı çektiysen kardeş mahzun olma. Senin müjdecin Resulullah'tır. Allah seni selamet yurdunda bekleyecek. Allahu Akbar. Var mı bundan ötesi? Siz söyleyin dostlar. Vallahi yok. Madem geziyoruz mukaddes toprakları. Ben ilk önce Mekke'ye gittim. Sonra Medine'ye. Subhanallah. Medine'ye girişte böyle Medine çok farklıdır. Öyle bir tatlı havası vardır. Herkes bunu konuşur. Hacca gidenlere, hatta bunu inşallah bir test edin. Hacca giden bir kardeşinize bunu Allah için bir sorun. Ya Mekke mi daha sakin gelir Medine mi? Kesinlikle diyecektir ki Ensar yurdu. Ben de derim ki madem mukaddes bu toprakları bugün gezdik. Medine'ye girecekseniz, giriyorsanız Bence Medine'yi biraz farklı çağrıştıralım zihnimizde. Nasıl mesela? Bence diyelim ki Yesrib'ti bunun önce adı Nebevi oldu değil mi? Medine oldu. Allah'ın Resulü'nün şehri oldu. Peki Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselama, Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Medine'ye en çok hangi ünvanı kazandırdı? İslam devleti. Bu da aklımıza gelsin oldu mu? Medine'yi ziyaret ettiğimiz zaman Müslümanların hamisi bir devlet başkanı Rasul Aleyhissalatu vesselamın kurduğu ve başında durduğu bir devlet aklımıza gelsin. Bugün olmayan yitiğimiz aklımıza gelsin. Arayıp durduğumuz ve şu mübarek aylarda ellerimizi Allah'a açıp istediğimiz devletimiz aklımıza gelsin. Yit'imiz aklımıza gelsin. Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın devlet kurmak için gittiği Medine'yi böyle anımsayalım. Allah azze ve celle ve anihkum beynehum bima enzalallah dedi. Allah'ın hükümleriyle hükmet dedi Allah Resulüne ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Medine'de bunu yaptı. Bu aklımıza gelsin. Müslümanların derdini dert edinen bir devlet başkanı olarak... Resul Aleyhisselatü Vesselam'ı hatırlayalım Medine'de. Sadece havası güzel, hurması güzel bir şehir, ülke olarak değil. Olmaz mı kardeşler inşallah? Müslümanların ve Müslümanlara yapılan ihanetin hesabını soran bir devletin varlığını hatırlayalım Medine'nin üzerinden. Bunu hatırlatmak istedim size. Bakınız hepinizin bildiği bir mevzudur Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam Hendek'te muzaffer olmuştur ve evine dönmüştür Müslümanın derdiyle dertlenen Müslümana ve İslam'a ihanet edenlerden hesap sormaya giden bir devleti anlatıyorum size bir devlet başkanı ve bir peygamber anlatıyorum size bugün olmayan yitiğimizi aradığımız yitiğimizi anlatıyorum size Subhanallah, dönmüştür Resulullah evine zırhını çıkarmıştır kılıcını çıkarmıştır o arada Allah Beni Kurayza'nın ihanetinden ötürü bildiğiniz üzere Hendek'te Beni Kurayza İslam'a ihanet etmiştir Resulullah'a ihanet etmiştir Müslümanlara ihanet etmiştir evine gelmiştir Resulullah zırhını çıkarmıştır Kılıcını çıkarmak üzeredir ki... Allah Cebrail'i göndermiştir. Cebrail şöyle seslenmiştir Resulullah'a. Aleyhi salatu ve selame... E ve silah silaha ya Resulallah... Siz silahlarınızı bıraktınız mı ya Resulallah? Nam... Bıraktık. Biz melekler topluluğu bırakmadık ya Resulallah. Allah sana emretti. İslam'a ve Müslümanlara ihanet eden... Beni Kurayza'dan hesap sorma vaktidir. Hiç vakit kaybetmedi Resulullah. Akşam olsun demedi Resulullah. İhanetse bunun bedelini sormaya gitti Resulullah. Hesap almaya gitti Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ne dedi? Asabına dedi ki La yusalliyenne ahadukumul asra illa fi beni Kurayza. Sizden hiçbiriniz ikindiği Beni Kurayza'nın dışında kılmasın. Direktman çıkacaksınız Beni Kurayza'ya. Dostlar, Medine'de böyle derin bir nefes aldınız mı? İnanın böyle bir devleti kuran Resulü hatırlayın. Bize böyle bir devleti miras bıraktı Resulullah. Bunu hatırlayın. Deyin ki ya Rabbi biz bugün belki Böyle bir devletin çatısı altında dünyaya gelmedik ama sen şahit ol ki biz Rasul'ün mirası için azimleri bileyledik. Bu amellerimizi sen ahirette mübarek kıl. Medine bize bunu hatırlatsın inşallah. Oldu mu dostlar? Allah azza ve celle bizlere söylediklerimizle amil, dinlediklerimizle de amil olmayı nasip etsin inşallah. Allah azza ve Celle cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhane Rabbika Rabbil İzzet'e amma yasifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.